Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Heinrich Böl Vakfı, Friends of the Earth tarafından yayınlanan Et Atlısı, endüstriyel et üretimi ve artan et tüketiminin sonuçlarını gözler önüne seriyor. Heinrich Böl Vakfı ve Friends of the Earth ortaklığıyla hazırlanan rapor, bizi akşama köfte yapmadan veya adanalar 2 olmadan önce gıda tercihlerimizin dünyamıza etkileri konusunda bir kez daha düşünmeye davet ediyor. Yeşil Gazete'nin haberine göre 9 Ocak tarihinde yayınlanan rapor bugüne kadar konu üzerinde yapılmış çalışmalardan çarpıcı sonuçları bir araya getiriyor. Ve eti nasıl üretip ne kadar tükettiğimizin sonucu olan yıkımı A'dan Z'ye daha doğrusu tarladan midemize kadar inceliyor. Rapor buğday, arpa, yulah ve mısır üretiminin %40'ını toplam tarımsal alanında %70'ini ve mevcut tatlı suyu çeyreğini kullanmamıza neden olan bir sektörle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu oranlardaki kişisel payımızı görmemiz içinse daha somut bir örnek üzerinden gidelim. 1 kilogram kırmızı et için gereken kaynaklardan yola çıkılmış. 1 kilogram havuç üretmek için 133 litre su gerekiyor. 1 kilogram domates üretmek içinse 184 litre suya ihtiyaç var. Peki ya 1 kilogram kırmızı et için harcadığımız miktar ne? 15.455 litre kısacası 100 katı. Başka bir deyişle 1 kilogram et için evlerimizde kullandığımız damacanalardan tam 813 tanesini kullanmak gerekiyor. Bu da günde 3 litre su içtiğimizi varsayalım. Bu da bizim 14 yıllık su ihtiyacımıza kadar sadece 1 kilogram et için tüketiliyoruz. Raporun sürece odaklanan bölümü ekonomik ve toplumsal sonuçları irdeliyor. Bugün hayvancılık sektöründe egemen ilk eğilim şirket birleşmeleri ve satın almaları neticesinde giderek az sayıda şirketin et pazarına hakim olması. Bu sürecin 1985-2005 yılları arasında 7 milyon küçük üreticiyi pazardan sildiğini ve üreticilikten tüketiciliğe kaydırdığını ortaya koyan rapor bu sürecin devam etmesinin yerel ekonomilerde yaratacağı yıkımı. Dikkat çekiyor. İkinci güçlü eğilim ise et üretiminin yoğunlaşması. Yani fabrikalarda veya tavukhanelerde daha fazla hayvan büyütülmeye çalışılması. Bu hayvanları çok daha kötü şartlara mahkum ederken antibiyotik ve hormon kullanımını zorunlu kılarak toplum sağlığını da tehdit ediyor. Süper dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bu koşullar yeni salgınlara davetiye çıkartıyor. Endüstriyel et üretimiyle bağdaştırılan bir diğer tehdit ise Genetiği değiştirmiş organizmalar yani GDO'lar. Glifosat türü tarım zehirlerine direnci olacak şekilde genetiğiyle oynanan soya ve mısırın başlıca müşterisi neresi dersiniz? Hayvan yemi sektörü. Et üretimi hem bu ürünlere olan talebi arttırdığı için çeşitli bilimsel araştırmalarda da canlılar üzerindeki zararları etkili kanı kanıtlanmış GDO teknolojisinin de güçlenmesine yani yaygınlaşması neden oluyor. Hem de bol bol uygulama şansı bulan Bulunan glifosat zehrinin et üzerinde tüketicilere geçmesini ne olarak insan sağlığında tehdit ediyor. Son olarak rapor ürettiği seragazları nedeniyle küresel iklim değişikliğinin de en büyük aktörlerinden biri kabul ediliyor. Endüstriyel hayvancılık. Raporda kullanılan verilere göre 1 kilogram dana eti üretimi 27 kilogram karbondioksit eşdeğeri seragazı salımına neden oluyor. Beraber bir karşılaştırma yapalım. Bu miktar kilometrede 200 gram karbondioksit salan... Ortalama esasında bayağı da çok yakan bir arabayla 135 kilometre dolaşmak demek. Evet, afiyet olsun diyelim mi? Gelelim Muğla'ya. Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü öğretim görevlisi Yasin İlemi'nin 2004 yılından bu yana yürüttüğü yaban hayatı ve özellikle de yırtıcı memeli türlerine yönelik çalışmaları. Türkiye'de ilk defa melanistik yani kara kurt görüntülemişler. Kara kulak bozayı gibi yırtıcı türler üzerinde ağırlıklı çalışmalar yürüttüren İlemi'nin Batı Anadolu'da denize çok yakın bir mesafede ve çok düşük rakımda fotokopan yöntemiyle görüntülediği melanistik kurda ilişkin fotoğraf Türkiye'de ilk kayıt oldu. Hangi il ve bölge olarak görüntülendiği noktasını türün popülasyonunu tehlikeye atmaması için açıklamıyor Sayın İnemin haklı olarak bilinçsiz avcılardan endişe duyuyoruz. Maalesef Batı Anadolu'nun birçok ilinde bilinçsizce ve gelişi güzel her türlü yaban hayvanı cezası olsa da avlanıyor. Özellikle yırtıcı türlerin avlanması ve ekosistemlerden çekilmesi ülkemiz yaban hayatı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak ve doğal denge bozulacaktır dedi. Bu dün verdiğimiz etobur hayvanların durumu ile ilgili raporlarla da birebir örtüşüyor. Karasu ilçesinin Yuvalıdere Mahallesi'nde geçen hafta bölgeye giden gazeteciler tarafından yapılan bir Haber vardı. Lahana tarlasının girişinde çarmıha gerilerek korkuluk gibi sergilenen Büyük Atmaca ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü haberin üzerine harekete geçti. Ekipler Atmaca'yı korkuluk gibi aslı öne sürülen tarla sahibine toplam 8.256 lira para cezası uyguladı. Tarla sahibi Halican'ın görevlilere Atmaca'yı ölü olarak bulduğunu ve yırtıcı kuşları tarlasından uzak tutmak için korkuluk olarak aslını iddia ettiği belirtildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya İl Müdürlüğü atmacanın nasıl öldürüldüğünü tespit ederek tarla sahibine kaçak avlandığı için 4915 sayılı kara avcılığı kanunun 14'e 2 maddesi uyarınca 454 lira Ardından koruma altındaki bir tür olduğu için de 302 lira ve bu kuşu korkuluk olarak kullanması nedeniyle de 7500 lira olmak üzere 8256 lira ceza kesti. Atmaca'ya da el koydu. Hayvan Hakları Federasyonu ve Türkiye Kuş Gözlemcileri ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na Atmaca'nın öldürülmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunurken para cezası uygulanmasını istemiştim. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik